الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم افتح قلوبنا بأنوار ذاتك وعلمنا من علمك وفهمنا عنك كما فهمت عبادك الصالحين وأسمعنا منك وأبصرنا كما أسمعت وأبصرت أوليائك بعرفنا الطريق إليك ويسر لنا بفضلك وألبسنا لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير ربنا جعل لنا من كل هم وغم وضيق فرجا ومخرجا وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين آمين. عالمين رب يجي الله سنسوز الحمد Habibi Ekrem'i Efendimiz Hazreti Muhammed'e aline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam ediyor. Bizlere bizi aşan istidatlar ve o istidatlarda inkişaflar bahşedici recasıyla rahmet sultanı Rabbimizin gönüllere itminan, sinelere de inşirah veren yüce huzurunda bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz. Ey yücelerden yüce sultanımız senden ulu ve münezzeh zatının nurlarıyla kalplerimizi ulvi hakikatlere açmam dileniyoruz. Salih kullarını aynı zamanda birer idrak ve anlayış kahramanı haline getirdiğin gibi bizi de nezd-i uluhiyetinden göndereceğin marifet vesilesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle. Dostlarının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen bizleri de öyle sadece seni görüp seni duyan ve başka şeylere bakarken de yine senin işaret ve emir buyurduğun çerçevede bakan bahtiyar kullardan kıl. Ey Mevla-i gelip sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster. Fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil, sadece libasların en hayırlısı olan takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları senden diliyoruz ya Rabbena. Diliyoruz çünkü sen her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz, yegane zatsın. Rabbimiz ne olur... Bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun. Bulunda her türlü tasa, gam ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz Rabbimiz. Amin.